Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 66. babı kabir ziyareti konu ile ilgili hadisler böreğde Radiyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselam arkadaşlarına Kabistana gittikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretirdi. Selam size ey bu diyarın mümin ve müslüman halkı. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam Medine'de bazı kabirleri uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Selam size! Ey kabir halkı! Allah bizi de sizi de bağışlasın. Siz bizim öncümüzsünüz, biz de sizin peşinizden geleceğiz. 67. Bab Ölümü Temenni Etmek Konu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz ölümü istemesin. Çünkü ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise belki daha çok hayır ve iyilik yapacaktır. Şayet kötü biri ise belki de tövbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışacaktır. Bir başka rivayette, hiçbiriniz ölümü istemesin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce de öleyim diye dua etmeyin. Çünkü insan ölünce amel defteri kapanır ve artık hiçbir iyilik yapamaz. Oysa müminin ömrünün uzaması ancak onun iyiliklerin çoğalmasına vesile olur. Enes bin Malik radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir beladan dolayı ölüm istemesin. Mutlaka böyle yapmak zorunda kalırsa o zaman Allah'ım ''Benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür.'' diye dua etsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında iman ettiği halde onu görme imkanı bulamayan kimselerden muhadram olan büyük hadis hafızı Kays bin Ebi Hazim anlatıyor. Hastalığından dolayı kendisini ziyaret etmek için Habbab bin Ered radiyallahu anh'ın yanına gittik. Her tarafında yaralar çıkmış ve vücudunu tam yedi yerden ateşle dağlamıştı. Bize şunları söyledi. Eski dostlarımız erkenden göçüp gittiler. Böylece dünya nimetleri onların sevaplarından hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise o kadar çok mala sahip olduk ki Koyacak yer bulamayıp toprağa gömdük. Şayet Peygamber aleyhisselam ölmek için dua etmeyi yasaklamasaydı Allah'tan canımı almasını isterdim. Kays diyor ki bir başka zaman Habbab'ın yanına gittiğimizde duvar ölüyordu ve dedi ki ''Müslüman Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır ancak şu çamura verdiklerinden bir şey kazanamaz.'' haramlardan sakınmak ve şüpheli şeylerden uzak durmak. Nur suresi ayet 15 Rabbimiz buyuruyor. Hani tertemiz bir hanım hakkında münafıkların uydurduğu iftira sözlerini dilinize dolamış, iç yüzünü bilmediğiniz bir konuda ileri geri konuşup duruyordunuz. Bir iftiranın yayılmasına sebep olmak Allah katına büyük bir günah olduğu halde siz bunu basit ve önemsiz görüyordunuz. Şüphesiz Rabbin kullarının her halini her an gözetmektedir. fecir Suresi ayet 14 Konu ile ilgili Numan bin Bişr radıyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında birçoklarının helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Her kim şüpheli konulardan sakınırsa dinini ve iffetini sağlama almış demektir. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise zamanla harama dalıp giderler. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir bahçenin etrafında otlatan çoban gibi ki sürünün her an bu bahçeye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin her hükümdarın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda aklın, vicdanın, sağduyunun, niyet ve düşüncenin sembolü olan ve insan davranışlarına yön veren küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur, eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İyi bilin ki bu et parçası kalptir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam yolda bir hurma buldu ve bu hurmanın zekat veya sadaka malından olması ihtimalinden korkmasaydım onu yerdim buyurdu. Sonra da onu yemesi için bir başkasına verdi. Çünkü peygamberimize zekat ve sadaka almak haram kılınmıştı. Şüpheli şeylerden titizlikle sakınan Allah Resulü bu yüzden o hurmayı yemekten kaçınmıştı. Nevas bin Seman radıyallahu an'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu bildirilmiştir. İyilik vicdanını rahatlatan, gönlüne huzur veren ve güzel ahlaktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp duran ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir. Yani Yaptığın iş gönlünde bir huzursuzluk doğuruyor, içini şüphe ve tedirginlik kemirip duruyorsa ve o işin başkalar tarafından duyulması seni rahatsız ediyorsa o hareket mutlaka çirkindir, günahtır. Onun caiz olduğuna fetta da verseler o işi yapmamalısın. Vabisa bin Ma'abed radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselamın yanına gelmiştim. Bana iyiliğin ne olduğunu sormaya geldin değil mi? dedi. Evet dedim şöyle buyurdu. Kalbine danış. İyilik kalbini yatıştıran, gönlüne huzur veren şeydir. Günah ise içini tırmalayan, gönlünde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. İsterse insanlar onun günah olmadığına dair fetva versinler. Ebu Sirva, Ukbe bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi, Abu İhhab bin Aziz radiyallahu anh'ın Ganiye adındaki kızı ile evlenmişti. Bir süre sonra siyahi bir kadın çıka geldi. Ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe o kadına beni emzirdiğini bilmiyorum. Üstelik bunu bana daha önce hiç söylememiştim dedi. Sonra da bineğine atlayıp Peygamber aleyhisselama danışmak üzere Medine'ye gitti. Oraya varır varmaz meseleyi Peygamber aleyhisselama açtı. Allah'ın Resulü madem böyle kardeş olduğunuzu söyleniyor, o halde o kadınla nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Ukbe de derhal ondan ayrıldı ve kadın bir başkasıyla evlendi. Evet sayıdeğer dinleyenler, bu hadisi esas alan bazı alimler, süt emzirdiğini iddia eden tek bir kadının şahitliğiyle süt kardeşliğinin sabit olacağını söylemişlerdir. Malik, Şafi, Ebu Hanife ve bir rivayete göre Ahmet bin Hanbel'in de içinde bulunduğu alimlerin çoğunluğuna göre ise bu hususta sadece süt emziren kadının şahidi yeterli değildir. Zira evlilik, boşanma, alışveriş, hat cezaları gibi ahkam hususunda bir tek şahidin yeterli olmadığında ittifak edilmiştir. Tek kadının şahitliği yeterli görülmesi durumunda kötü niyetli kimselere istedikleri evliliği sona erdirme imkanı verilmiş olacaktır. Bu hadis haramlık hükmü bildirmeyen ancak şüpheli bir durumu gidermeye yönelik ihtiyatı bir tavsiye olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah bin Abbas, Muğire bin Şube gibi önde gelen sahibilerin böyle bir iddia sebebiyle evliliği sona erdirmedikleri sahih rivayetlerde bildirilmiştir. Peygamberimizin torunu Hasan bin Ali radiyallahu anhuma diyor ki,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 Falcılığı iyi bilmediğim halde cahiliye devrinde birine falcılık yaparak adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık ve adam o yaptığım işe karşı şu yediğin yiyecekleri bana verdi dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir parmağını ağzına soktu ve bütün yediklerini kusup çıkardı. Çünkü bu yiyecekler falcılık ve adam aldatma gibi İslam'ın yasakladığı iki büyük haram işlenerek kazanılmıştı. Bir köleyken efendisi Abdullah bin Ömer tarafından özgürlüğüne kavuşturulan, daha sonra ilimde derinleşerek iyi bir muhaddis, büyük bir fakih olan ve Medine'nin en önde gelen alimler arasında yer alan Nafi rivayet ediyor. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın halifeliği döneminde ardı ardına gelen fetihlerle İslam devletinin sınırları genişlemiş ve elde edilen ganimetlerle devlet hazinesi dolup taşmıştı. Bunun üzerine Hazreti Ömer İslamiyeti olan hizmetlerini ön planda tutarak Müslümanlara maaş bağlamaya karar vermişti. Bunun için ilk hicret eden sahabilere yıllık dörder bin, oğlu Abdullah'a da 3500 dirhem maaş bağladı. Ömer'e oğlun da ilk hicret edenlerden olduğu halde ona neden daha az verdin diye sordular. Ömer oğlum 11 yaşındayken babasıyla birlikte hicret etti. Bu yüzden yalnız başına hicret edenlerle bir tutulmaz diye cevap verdi. İşte Hazret Ömer devlet malını dağıtırken bu derece titiz davranıyor, adaletten zerre kadar ayrılmıyordu. Atiye bin Urve Es-Said'i radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kul günah olma ihtimalini düşünerek yapılmasında sakınca görülmeyen bir takım şüpheli şeylerden de uzak durmadıkça Allah katındaki en değerli kullar olan müttakiler derecesine ulaşamaz. 69. Bab Uzlete Çekilmek Konu ile ilgili Zariyat suresinde Rabbimiz buyuruyor. De ki ey insanlar hepiniz birden Allah'ın çağrısına koşun. Ve onun himayesine sığının. Hiç şüphesiz ben size onun tarafından gönderilen ve ilahi azabı haber veren apaçık bir uyarıcıyım. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz Allah günahlardan titizlikle sakınan, gönlü zengin olan ve iyiliklerini ibadetten, ifşa etmekten kaçınan kulunu sever. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Bir sahabi peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü! Allah katında en değerli insan kimdir diye sordu. Peygamberimiz canıyla ve malıyla Allah yolunda mücadele eden mümindir diye cevap verdi. O sahabi sonra kimdir diye sordu Allah'ın Resulü. Fitne her yere yayıldığı ve ona karşı mücadele imkanı kalmadığı zaman hiç olmazsa kendisini ve ailesini kurtarabilmek için dağ aralıklarından birine çekilip orada Rabbini ibadet eden kimsedir buyurdu. Bir başka rivayete göre Peygamberimiz bu son soruya Allah'a karşı gelmekten sakınan ve insanlara fazla faydası dokunmasa ve hatta bir takım kötü huylara sahip olsa bile bir kenara çekilip kendi halinde yaşayan ve şerrini insanlardan uzak tutan kimsedir şeklinde cevap vermiştir. Yine Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yakında öyle büyük fitneler ortaya çıkacak ki Müslümanın en hayırlı malı dinini fitnelerden korumak için dağ başlarında ve otlak yerlerde dolaştırdığı koyunlar olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun çobanlığı yapmıştır dedi. Bunun üzerine sahabeler sen de mi ya Resulallah diye sordular. Efendimiz evet ben de gençliğimde Mekkelilerin koyunlarını karar edilen yerde güderdim buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlar arasında en hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri Allah yolunda savaşmak üzere atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kimse komutanın hucum emrini veya yardım isteyen birinin feryadını işitince öldürmeyi ve ölmeyi göze alarak düşmanın bulunması muhtemel yerlere atının üzerine uçarcasına saldırır. Ölümün kol gezdiği yerlere korkusuzca dalar. İnsanlar arasında en hayırlı geçim yolunu tutanlardan bir diğeri de bir tepenin başında veya bir vadinin içinde koyunlarının arasında hayatını sürdüren kimselerdir ki namazını güzelce kılar, zekatını verir ve ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine kulluğa devam eder. İnsanlarla olan ilişkisi yalnızca onlara iyilik yapmaktan ibarettir. 70. Bab İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Değeri İmam-ı Nebevi Rahimullah diyor ki şunu iyi bil ki uzete çekilerek yahut çilehanelere kapanarak insanlarla irtibatı kesmek İslam'ın tavsiye ettiği bir yol değildir. İnsanlara karışıp onlarla beraber yaşamak başta peygamber aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerin Raşid halifelerin Onlardan sonraki sahabe ile tabiunun Daha sonra gelen Müslüman alimlerin Ve fazile sahibi kimselerin tuttuğu yoldur Tabiun neslinin ve onlardan sonra gelenlerin Çoğu bu görüşü benimsemişlerdir Şafii, Ahmet bin Hanbel Ve fakihlerin büyük çoğunluğu da bu görüştedirler Allah onların hepsinden razı olsun Konu ile ilgili Maide suresi ayet 2. Ey müminler ahlaki değerleri yeniden yücelterek iyilikleri yaygınlaştırma ve zulme karşı tek yumruk olarak kötülükleri engelleme konusunda birbirinizle yardımlaşın. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.